Yurt dışına çıkmış bulundum. İki hafta, yaklaşık olarak iki hafta derslerimize ara vermek durumunda kaldık. Bu süre içinde bulunmuş olduğum ülke Kuveyt. Bugünkü dersimize geçmeden önce kısaca oradan, oradaki e, arkadaşlardan, hocalardan, size getirmiş olduğum selamdan bahsedeceğim. Ondan sonra inşallah... E, günün önemiyle alakalı yaşamış olduğumuz şehrin faziletiyle alakalı kısa bir sohbet yapacağız. Bu hafta Riyadu Salihin kitabına başlamayacağız. Önümüzdeki haftalardan itibaren kaldığımız yerden Riyadu Salihin okumaya devam edeceğiz. İmam-ı Nevi rahimehullah'ın Riyadu Salihin adlı eserini okumaya devam edeceğiz. Çarşamba günleri Riyadu Salihin şerhimiz 8.30'da başlıyor. Bugün hatta biraz bekledik çünkü büyük bir ihtimal birçok arkadaş bugünkü dersin de 9'da olduğunu zannediyor olabilir. Çarşamba günleri Riyadu Salih'in dersimiz 8.30'da Cumartesi günleri kitab Tevhid şerhimiz 9'da başlayacak Allah nasip ederse. Evet değerli kardeşler öncelikle kuvvetten sizlere sizi burada ziyaret etmiş olan Veyahut burada ziyaret etmeyip ancak sizin haberlerinizi bizler kanalıyla doğan birçok hocanın, alimin, ilim talebesinin selamını getirdim. Bunların en başında ki kuvvetin yaşça ve ilimce en büyüklerinden olan Şeyh Felah bin İsmail Mundikar geliyor. Henüz biz bu derneği burada açmış açmadan önce bizi burada Türkiye'de İstanbul'a ziyaret etmişti kendisi. Allah onun ömrünü itaat etmekle birlikte uzatmış olsun, uzatsın. Kendisi bizi burada ziyaret etmişti. Sizlerden bazılarını burada görmüştü. Onun bana vermiş olduğu bir görev, görmüş olduğum her kişiye tek tek onun selamını iletmemdi. Ben de burada sizi görmüş olarak, gören birisi olarak bu görevi ifade ediyorum. Öncelikle Şeyh Felah bin İsmail'in çok selam var. Yine sizleri burada ziyaret etmiş alimlerden kuvvet, ilim talebelerinden, hocalarından Şeyh Ebu Salah aynı görevi bana verdi. Dedi ki arkadaşlara tek tek, özellikle tek tek selamımı ilettiye, Sizlerin halinizi, ahvalinizi sordu, ne yaptığınızı söyledi, e, sordu. E, aynı şekilde yine buraya gelmiş olan Şeyh Hamed El Hacri vardı, en son bu sene gelmişti. Onun da herkese tek tek selamı var. Bu kişilerin dışında yine kuvvetten birçok alimle görüştük. Şeyh el ufeymin Rahimahullah'ın öğrencileriyle, talebeleri, talebeleriyle görüştük. İşte bizim kendisinin Risalesini, küçük eserini tercüme etmiş olduğumuz Allah nerede? Ey'in Allah Risalesinin müellifi olan Şeyh Salim et tavil Kendisini gördük. Bir cuma günü buraya gelmeden önceki son cuma günü. ...20 seneden beri adetleri üzerine toplandıkları bir evde beni davet etti. Orada bir öğlen yemeğine davet etti. Çok da mübarek bir yemek oldu. Orada birçok Şeyh Hüseymi'nin... ...Rahimahullah'ın öğrencisini gördük. Bundan 30 sene önce Şeyh Hüseymi'nin yanına gidip 4-5 sene kalmış. Kendisi dışında birçok ilim talebesi, alim insanlar var. Kuvvetli olan insanlar bunlar. Onları gördük. Onların da herkese tek tek selamı var bizim benim için gerçekten bu yolculuk yani çok hayırlı ve bereketli oldu. Yani bu hayır ve bereket dünyevi olarak değil daha çok uhrevi olarak, manevi olarak oldu. Oradaki insanların durumunu gördük. İlim talebelerinin ahvalini yaşadıkları ortamı, atmosferi gördük. Vakitlerini nasıl geçirdiklerini gördük. İlk gittiğim günden itibaren son geleceğim güne kadar e, misafirperverlik ikram yani gördüm. İlk gittiğim gün daha havaalanında ülkeye giriş yaparken e, pasaport kontrolünün arkasında hemen buraya da gelmiş olan kuvvetli kardeşimiz İbrahim'i gördüm. Beni o karşılamaya geldi. Tabii yanında da Yine bu sene buraya gelen bir arkadaşımızın kardeşi, havaalanında polis. Onunla beraber gelmiş. Direkt hemen hiç beklemeden başbakanlar gibi bakanlar gibi şeyden e, bizi geçirdiler. Kapıdan. Pasaportumu aldılar. Hemen damgayı vurdular, vurdurdular. Geçtik. Tabi Kuveyt, Suudi Arabistan'ı giden, Suudi Arabistan'ı gören bilir. E, coğrafi olarak, iklim olarak, toprak olarak hemen hemen Suudi Arabistan'ın aynısı. Ama biraz bir farkı Suudi Arabistan gibi e, kanunları Allah'ın kitabı ve sünneti olan yasası şeriat olan bir ülke değil. 1960'tan beri demokrasiyle yönetilen bir ülke. Onun için hemen havaalanına girer girmez ne görüyorsunuz? Açık yabancı turistleri görüyorsunuz. Ondan sonra. Yani böyle bir Avrupa havası alabiliyorsunuz. Batı havası alabiliyorsunuz havaalanından itibaren. Ama yine yoğunluk olarak bir dini bir motif hissediyorsunuz. Havaalanlarında sağa sola bakıyorsunuz. Büyük duvarlara böyle dua, yolculuk duası asmışlar. Ondan sonra işte mescitleri böyle geniş büyük bir şekilde. Ee, i̇nsanları görüyorsunuz. Polisleri sakallı sakallı. İşte genelde görmüş olduğunuz kadınların çoğu peçeli kıyafetleri aleyküm selamun aleyküm Şer'i ölçülere uygun. İklimi şu anda yaşamış oldukları mevsim İlkbahar, bizim Türkiye'nin ilkbaharı, yani bizim beşinci ayda, Mayıs'ta yaşamış olduğumuz havayı şu anda onlar yaşıyorlar. Tabii onlar bu havayı kış olarak addediyorlar, böyle üşüyorlar, üzerlerine motlarla geziyorlar. İnsanların genelde yaşam biçimi e, böyle çok iş yoğunluğuyla dolu değil. Bakıyorsunuz sabahleyin namaza gidiyorlar, dört buçukta ilk ezan okunuyor, beşi on kala ikinci ezan okunuyor, beş buçukta da kamet geliyor. Sabah namazına genelde insanlar yarım saat önce, bir saat önce gidiyorlar o dört buçuk ezandan itibaren. Mescitlerde insanların sürekli Kur'an okuduğunu görüyorsunuz. İşte ilk ön safa böyle bir şey, koltuk arkası gibi yaslanacak bir şey monte etmişler. İnsanlar geliyor uzun uzun oturdukları için camide bir saat, iki saat ona yaslanarak ne yapıyorlar? Oturuyorlar ilk hafta Kur'an okumaya başlıyorlar. Rahleler yapmışlar böyle tekerlekli. Oturuyorsunuz, oturduğunuz yerden üzerinde Kur'an var, çekiyorsunuz. Kur'an okumaya başlıyorsunuz. Ön safa, bu bizim burada kullandığımız spreyler, kokular var. Onlardan koymuşlar. Herkes namaza gelen üstüne sıkıyor. Böyle caminin içi, insanların üstü böyle mis gibi kokuyor. İşte insanlar sabah namazını kılıyorlar. Sabah namazından sonra genelde birbirlerinin evine kahve içmeye, çay içmeye, sohbet etmeye gidiyorlar sabah namazından sonra. Yatmıyorlar yani. İnsanların, orada yaşayan kimselerin genelde evleri... Büyük evler ve misafirhaneleri olan evler. Herkesin evinde o sabah namazından sonra çay, kahve hazırlanmış oluyor yani. Namazdan döndüğünüz zaman herkes birbirini evine davet ediyor. İşte kahve içiyorsunuz, çay içiyorsunuz. Ondan sonra kahvaltı yapılıyor. Kahvaltıdan sonra insanlar biraz yatıp dinleniyor. 1 saat, 2 saat. 9'da hayat başlamış oluyor. İşi olan işine gidiyor. Ee, i̇şi olmayan ilim talebesi olan ilimle uğraşıyor. veya da işte sabah namazından sonra derse gitmiş oluyor. Öğleye kadar bir şekilde vakit dolduruluyor. Öğlenden sonra işte yemek yendikten sonra yine böyle bir isteyen öğlen istirahat ediyor yarım saat, bir saat. İkindi namazına kadar. İkindi namazından sonra genelde insanlar çöle çıkıyorlar. Nasıl biz burada yazın pikniğe gidiyoruz. Orada çölün ıssız buzaksız... Gözünüzün alabildiğine kadar görmüş olduğunuz her yer çadırlarla kaplı. İnsanlar çadırlarını kurmuşlar. 5 ay. 11. aydan itibaren e, 5. aya kadar, 4. aya kadar yazın, yani kışın e, bu mevsimlerde 5 ay çadırlarda yaşıyorlar. Nasıl çadırlarda yaşıyorlar? İkinci namazından sonra gidip ya o geceyi orada geçiriyorlar ya da yatsı namazından sonra geri dönüyorlar. Çadırların bir köşesinde develere bir şey kurmuşlar, çit kurmuşlar. Develeri var orada. Bir kısmında küçük baş hayvanlar var. Onlara bir çit kurmuşlar. Böyle onun içinde yaşıyorlar. İşte yani biraz sefa, ehli insanlar. Allah onlara dünya nimetlerini de vermiş. Bir bakıyorsunuz yeni bir koyun şey yapmış, hayvan yavrulamış. Onun sütünü sağmışlar, hemen getiriyorlar sana diyorlar. Bu bugünlük yeni hayvanın sütü. Çok şeydir, besleyicidir bunu hiç. Bir taraftan bakıyorsun devenin sütünü getiriyorlar. Bir taraftan hurma getiriyorlar sana. Hintli namazından sonra da genelde yani halk olarak, normal insanlar olarak işinden çıkan ne yapıyor? Ya kendi akrabalarının kurmuş olduğu çadıra ya kendi oturmuş olduğu muhitin gençlerinin kurmuş olduğu çadıra gidiyorlar. Genelde bu çadırlarda haftanın iki ya da üç günü yatsı namazından sonra dersler oluyor. Biraz önce saymış olduğum kuvvetin alimleri, meşayihi, uleması ne yapıyor? Bu çadırlara yatsı namazından sonra derslere gidiyorlar. İşte bir çadırda çarşamba günü Kitabı tevhid okuyor. Okutuyor Şeyh Ebu Salah. Diğer çadırda Cumartesi günü Fıkıh kitabından Hanbeli fıkından Delirül Talib'i okuyor. Başka bir mahallenin Gençlerin kurduğu, kur, kurduğu çadırda. Bir çadırda başka bir gün Başka bir ders yapılıyor. Yani Sadece eğlence olarak Kurulmamış o çadırlar. Bakıyorsunuz ki Yatsın namazından sonra Nereye giderseniz gidin Ne var? Bir ilim halkası var. Ee, bir de Mahallelerde Mahalle mahalle Faaliyetler olarak Ne yapılıyor? Eee her mahallenin belirlenmiş birisinin evi var. O evin misafirhanesinde her hafta ne var? Dersler var. Mesela ben buradan çarşamba günü gittim. Yani salı günü akşam çıktım, çarşamba günü sabahleyin oradaydım. Çarşamba günü e, beni karşılama programı yapmışlar. O kalmış olduğum mahallenin e, misafirhanesinde. Yaklaşık 300-400 kişi çalmışlar. Böyle... İnsanlara hem yemek daveti olmuş, hem de benim geleceğimi haber vermişler. Tabelalara, ilanlara, levhalara, kuvvetin her yerine asmışlar, Türkiye'den benim geleceğimi. İnsanlar o gün oraya geldiler. Orada kısa bir ders yaptık önce. Benden dediler önce bir, bir şey yap, kısa bir konuşma yap. Ondan sonra ben de Allah dinindeki ihlasla ilgili bir konuşma yaptım. Ondan sonra işte Türkiye ile, Türkiye'de neler oluyor, İstanbul'dan neler oluyor, neler yapıyoruz. Bunlardan bahsettik. Böyle orada bir sürü genç gördük. Hepsi ertesi gün ve diğer günlere benden şey istediler yani, gün istediler. İlla yarın bize geleceksin, öbürsü gün bize geleceksin, ondan sonraki bize geleceksin. Ve böyle öyle ısrarcı davranıyorlar ki reddedemiyorsun. Ve biliyorsun o günün dolu. En azından diyorsun ki tamam uğrayacağız, geleceğiz bir kahvenizi içeceğiz. Çadırınıza geleceğiz, bir çayınızı içeceğiz. Bu şekilde ancak kurtulabiliyorsunuz yani. Aynı şekilde yani bana ev sahipliği yapmış, e, evinde kaldığım İbrahim kardeşimiz de çarşıda olsun, mahallesinde olsun camiden çıkarken. Yani kendinizi kurtarmanız mümkün değil. Hemen namazdan sonra gelip tutuyorlar. Diyorlar ki öğlen yemeğine buyurun bize gidiyorsunuz. Yemin ediyorlar. Diyorlar yemin ettik. Yeminimizi yapmayın? Bozdurmayın. İlla bize geleceksiniz, yemeğimizi yiyeceksiniz. Misafiri çok seviyorlar. Gördüğüm ilginç olaylardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Evlerin, misafirhanelerinin, kapılarının hiç 24 saat kapatılmaması. Yani... ...dedim ya, sabah namazından sonra çay, kahve hazırlanıp orada koyuluyor. Tabi orada bütün aparatlar, sistem kurulmuş. Hemen düğmeye basıyorsunuz, ay gaz yanıyor, üstünde çay var. Yan tarafta elektrikli bir e, ısıtıcı var. Pişen çay, kahve onun üzerinde e, konuluyor. Böyle bir sehpa gibi bir şey var, üzerinde meyve, hurma filan var. Burası 24 saat açık, kapı açık. Sokaktan geçen Hindistanlı işçi de eğer canı kahve istediyse girip içiyor, selam verip oturuyor. Yahut akrabası da ikindi namazından sonra gelip ziyaret ettiğinde oturup çayını kahvesini içiyor. Ve bu misafirhanelerin camları ve kapıları 24 saat açık. Ve içeride arkadaşlar, ben gittiğimde benim laptopum, bilgisayarım, pasaportum, cüzdanım, param hepsi orada. Ve kapı ve pencereler açık. Hatta ben bir gün, ilk, ilk, ilk, ilk kuvvete gittiğim gün... Sabah namazı için camiye çıkacağız. Dedim ki İbrahim, İbrahim'e dedim şeyi kapatalım kapıyı içeride laptop var, pasaport var, cüzdanım var, içinde paralar var, nüfus cüzdanı var, ehliyet var. Namaza gideceğiz sabah namazına. Güldü, <gülüyor> dedi bu kapıyı kapatmak ayıp burada dedi. O kapatmadı dedim, açık kalsın dedi. Öyle bir acep karşıladı benim bu isteğimi. Dedim ya içeride böyle şeyler var. Dedi yok bir şey olmaz. Devam sen... tamam, Sonra birkaç gün sonra ancak alışabildim. Yani artık böyle çıkarken her çıktığımda yine arkaya bakıyordum böyle ya Allah Allah yani burada şimdi gitmezdim gerçekten bu diye. Ama inanın böyle bir ne var? Güven var. Eman var. Şimdi aynı şeyi bugün yaşadım. Bugün markete girdim. Farklı bir şekilde yaşadım. Markete girdim. Birkaç alışveriş yapacağım. Arabayı da marketin 50 metre yan sokağına, ilerisine bıraktım. Bir baktım cep telefonumu ne yapmışım? Arabada unutmuşum. Aklıma geldi markette. Hemen hızlı bir şekilde koşa koşa arabaya koştum. Neden? Arabanın camlarının kapalı. Kapılarının kilitli olmasına rağmen o cep telefonu orada ne olmaz? Durmaz öyle değil mi? Camı kırarlar. Yani her türlü şekilde o, o telefon oradan alınır gidilir. Şimdi bir de bugün bunu yaşadım. Aleykümselam. selam. Demek ki arkadaşlar insanların Eğitilmesi, kültürlü olması, üniversiteli olması, modernizmi yakalamış olması, moderniteyi içine sindirmiş olması mutluluk getirmiyor. Hayata ne getirmiyor? Güven getirmiyor. Hayata mutluluk getirecek olan, güven getirecek olan ne? İman ve salih amel. Yani orada İbrahim'le arabayla duruyoruz, bir kenara park ediyoruz. Diyor ki, ya arabayı şey yapalım, pencerelerin camlarını açalım da serin kalsın araba, diyor. Tabii biz Türkiye'den arabası olanlar biliriz. Böyle bir şey yapmak için ne kadar açar? Parmak ucu kadar açarsınız. İbrahim bir açıyor camları, yarıya kadar. Diyorum, ne yapıyorsun sen? Gülüyor, yine gülüyor. Yani benim onun bu hareketini anlayamamamı, o anlayamıyor. Diyor ki yani burada elhamdülillah hırsızlık olmuyor yani. Biz kapılarımızı kapı, kapılarını açık bırakıp Suudi Arabistan'a gidiyoruz, dönüyoruz. Yani Ülke değiştiriyoruz, ülkeden çıkıyoruz. Hatta kendi aralarında konuşurken diyorlar ya kendi aralarında bahsederken ya işte Ekrem, ya işte İsmail bak bunlar var ya memleketlerinde böyle böyle şeyler yaşıyormuş deyip gülüyorlar bize. Diyorlar Allah'a hamd edelim yani Rabbimize hamd olsun ki nimet içinde yaşıyoruz buralarda. Ne kadar nimetin içinde bollukta yaşıyoruz diyorlar. İşte ilk gün gittik orada bir ders oldu ondan sonra sorul cevapla kısa bir konuşma yaptık. Ondan sonra Şeyh Ebu Salah vardı, Şeyh Felah vardı, Şeyh Hamet vardı. Onlar bir konuşma yaptı. Burada gördüklerini, burada yapmış olduğumuz devreleri oradaki insanlara, gençlere insanlara anlattılar. Çok duygulandılar, çok hoşlarına gitti. Yani herkes e, çok sevindi yani. Böyle O, o sevinmeyi, o, o mutluluğu insanların gözünde okuyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz yani. Buradaki sizleri, sizlerden onlara gelen haberler sonucu, haberlerden dolayı. Çok sevindiler. İşte dediğim gibi yani ilmi ortam çok güzel. Mesela Şeyh Ebu Salah'ın haftanın yedi günü dersi var. Sabah namazından sonra her gün ders. İkindi namazından sonra her gün ders. Akşam ve namazından sonra her gün ders. Aynı şekilde diğer alimlerin de ne zaman gitseniz camide yahut deminden bahsetmiş olduğum yatsı namazından sonra çadırlarda yahut yine bahsetmiş olduğum gibi mahallenin neresinin evinde o misafirhanesinde büyük misafirhanelerde her gün bir ders var. Yani ilimle Kaynıyor. Allah oradaki insanlara arkadaşlar yani öyle bir büyük lütuf vermiş. Zenginlik vermiş. İnsanlara diyorsunuz çok hoşlarına gidiyor bu söz onların. Yani ben oraya gittim. Benden önce Fransalı İsmail abimiz de gitmiş. O da aynı şeyi söylemiş. Bana onu söylediler. Benim, benden bu lafı duyunca, bu sözleri duyunca dediler, aynı şeyi İsmail de bize söyledi. Çok hoşumuza gitti. O da şu arkadaşlar. O kimselere içinde bulundukları nimetin Zenginliğin, onların Allah'ın dinine bağlı olmalarından dolayı, tevhidi, tevhidi anlayıp idrak edip hayatlarına uyguladıklarından dolayı bu nimetin kendilerine verildiğini ve bu nimete çok sahip çıkmaları gerektiğini söylediğinizde çok mutlu oluyorlar, çok sevindik. Allah razı olsun, bize söyleyebileceğin, verebileceğin en güzel nasihat buydu diyorlar. Bazen diyorlar biz bunu şey yapabiliyoruz, bunun değerini anlayamayabiliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu petrol, bu zenginlik, asıl diyorlar bu zenginlik değil. Bizim diyorlar şu anda bulunmuş olduğumuz, çoluğumuz da çocuğumuz da yaşamış olduğumuz din, sahip olduğumuz tevhid, akide ve ilim, bizim için diyorlar şu anda yaşamış olduğumuz dünya içindeki nimetlerden daha değerli. Evet diyorlar çok doğru söyledin. Ve bu sözü kime söylediysem, ister dindar olsun, ister dindar olmayan, sakalını kesen sakalını uzatan, hepsinden aynı sözü duydum. Çünkü gerçekten arkadaşlar, oraya gittiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Yani bizler burada ne ailemiz içinde, ne yaşamış olduğumuz binada, ne mahallemizde, ne toplumumuzda gerçek manada dini ne yapamıyoruz, yaşayamıyoruz. Yani oraya gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki kadınlar İslam'ın emrettiği şekilde örtülmüş. Sokaklarda böyle münker göremiyorsunuz. Ezan okunduğu zaman Bakıyorsunuz ki insanlar akın akın camiye doğru gidiyor. Öğlen vakti. Herkes işini bırakmış camiye gidiyor. Cuma günü bakıyorsunuz hiç kimse çalışmıyor. Yani ve dikkat edin. Kuvvet'te deminden bahsettim. Yani e, İslami şeriat uygulanmıyor. Ama buna rağmen halk ne yapmış? Dininden ayrılmamış, kopmamış. Alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz. Kuran büyük süpermarketlere gidiyorsunuz. Orada koymuşlar bir kaset veya bir CD. Kur'an okunuyor. Ders veriliyor orada. <gülüyor> Birisinin de dersini koymuşlar. O adam orada ders anlatıyor. Alışveriş merkezindesiniz. İşte dediğim gibi hastanelere gidiyorsunuz, alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz, okullara gidiyorsunuz. Bir köşede insanlara sürekli ne dağıtılıyor broşür, yahut kitap. Aynı şekilde camiyi caminin giriş kapısının hemen yanında ne var? Kitaplar var. Tevhidle alakalı, fıkıhla alakalı Ramazan ayıyla, oruçla alakalı, haçla alakalı çıkan broşürünü alıyor, kitabını alıyor, evine gidip okuyor, bilgileniyor. Dediğim gibi yani insanın, bir, öyle bir topluma giriyorsunuz ki imanınız artıyor. Herkes oturduğunuz zaman böyle hani sabah namazından sonra ya ikindi namazından sonra hani misafirlikler oluyor dedim ya, çay içmeye kahve içmeye gelin. Oturuyorlar, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok dedikten sonra hemen hadi diyorlar bir şeyler okuyalım. Bana diyor ki bize bir şey yok ha, bir şey yok bize bir şey anlat veya işte şu konuyla ilgili bilginiz var mı? Yani bir ne var ilmi müdarese, ilmi okuma yönünde bir ne var gayret var hız var. Böyle hani oturalım saatlerce de birbirimize misafirliğe gidelim de orada ya işte falanca ne yapmış, şunun durumu nasıl, bu böyle mi bu şöyle mi diye ne yapmıyorlar vakit harcamıyorlar. Bununla ilgili alimler ne diyor, şu kitabı okudunuz mu, şu mesele ile ilgili fetvane? gençler hep bunu soruyorlar. Gerçekten bunu gördüm. Yaşlılar ve toplumda şunu hissediyorsunuz arkadaşlar, herkes toplumdaki yerini biliyor. Yani bizim belki batı ile olan, garpla olan yakınlaşmamız sebebiyle bazı öf annelerimizi, güzel adetlerimizi kaybetmişiz. Yani çocuklar camide, bizim çocukların yapmış olduğu gibi yaramazlık hiç yapmıyor. Bakıyorsunuz yaşlılara çok güzel bir saygı var. Baş üstünde tutuluyor yaşlılar. Aynı şekilde bayanlar ve kız çocukları toplumun ayrı bir tarafında yaşıyor. Erkeklerin olmadığı yerde, kendi hürriyetlerinin bulunduğu alanlarda yaşıyorlar. Yani bir bayan kalkıp böyle bir erkek gibi... Ne yapmıyor? Erkeklerle böyle konuşmuyor yani. Şimdi bizim Türkiye'de baktığınız zaman değil mi? Yani böyle Gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki Görüyorsunuz bu bayan ama Aynı erkek gibi konuşuyor. Orada küçük kızlar bile Öyle hayalı, öyle utangaç ki Erkeklerin yanına girmiyorlar. Erkeklerin oturmuş olduğu misafir odalarına girmiyorlar. misafir Misafirhanelere girmiyorlar. İşte bu şekilde Yani güzel şeyler gördüm. Kasetler dağıtılıyor. Kitaplar dağıtılıyor. Ee, yani insan özeniyor. Ama şunu da bir taraftan biliyorsunuz ki, görüyorsunuz ki e, bizler de öyle bir toplumda yaşıyoruz ki bu toplumda insanların davete ihtiyacı var, tevhidi öğrenmelerine ihtiyaç var. Buraya gelip ya e, tevhidi öğrenmiş her insanın üzerine arkadaşlar bu dini, bu topluma, kendi milletimize, kendi insanlarımızdan yapmamız gerekiyor. Öğretmemiz gerekiyor. Onlara bu dini tebliğ etmemiz gerekiyor. Ulaştırmamız gerekiyor. Bizler de kendimize böyle güzel bir çevre, güzel bir ortam oluşturabiliriz. Önce ailemizden başlayarak, önce evimizdeki o televizyon varsa eğer onu evimizden dışarı çıkarıp atarak, ailemizde her akşam oturup bir tefsir, bir hadis, bir fıkıh okuyarak, sonra komşularımızla, sonra çevremizle bir şeyler yaparak insanlara doğru yolunu yapmamız lazım. Ee, anlatmamız lazım, göstermemiz lazım. Yani i̇lim talebinde biraz daha ciddi olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, mübarek bir aya girmiş bulunuyoruz. Hicri aylardan hangi aydayız? Bileniniz var mı? Evet, Muharrem. Muharrem ayındayız. Şehrullah, Şehrullahil Muharrem. Allah'ın Muharrem ayındayız. Biliyorsunuz haram aylardan birisi Muharrem. Nedir o haram aylar? Evet. Zülka'de, Zülhicce ve Muharrem. Üçü peş peşe geliyor. Zülka'de, Zülhicce, Muharrem. Peş peşe. Bir tanesi ayrı. O da ne? Recep. Bu aylarda savaş yapılması haram olduğu gibi Allah'a isyan etmek de daha da haram. Daha da ağır. Yani bu aylarda insanın kendisine dikkat etmesi lazım. Muharrem'in ise arkadaşlar ayrı bir fazileti, ayrı bir özelliği var ki şu an içinde bulunduğumuz bir ay. Bugün Muharrem'in kaçı? Giden var mı? Üç, üç, üç. İki ya da üç, üçüne girmiş bulunuyoruz. Bu ay Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayından sonra Allah katındaki en hayırlı ay olduğunu söylediği ay. Muharrem ayı. Bu aynı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın belli günlerinde oruç tuttuğu bir ay. Bu sebeple bu mübarek günleri boş geçirmememiz lazım. Oruçla ibadetle ihya etmemiz lazım. Ama bazı insanların yaptığı gibi belli günlerde özel günlerde geceleri kalkıp dinde aslı olmayan Namaz şekilleriyle, namaz kılarak yahut gündüzleri, incir, buğday, nohut alıp bir şeyler pişirerek, aşureler pişirerek ne yapmayacağız? İhya etmeyeceğiz. Bunların hepsi Allah'ın dininde olmayan, peygamberin sünnetinde olmayan davranışlardır. Elimizden geldiği kadar bu ayı sünnette bize öğretildiği şekliyle ihya edeceğiz. Dediğimiz gibi bu ay çok faziletli bir ay. Ebu Hureyra radıyallahu anh diyor ki, Kâle kâle Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efdalu's-siyâmi Ba'da Ramazan Şehrullahil Muharram Efdalu's-siyâmi Ba'da Ramazan Şehrullahil Muharram Ramazan ayından sonra Orucun en faziletli olduğu ay Hangi aydır diyor aleyhissalâtu vesselâm Şehrullahil Muharram Muharrem ayıdır diyor Elinizden geldiği kadar bu ayda oruç tutabilirsiniz Belli günleri kastetmeden, ki aşure günün dışında, gelecek biraz sonra. Yani pazartesi, perşembe oruç tutan, haftada en az 3-4 gün daha tutmaya çalışsın. Yani haftada 5 gün oruç tutabiliyorsa tutsun, 4 gün oruç tutabiliyorsa tutsun. Hadisin devamında diyor ki aleyhisselatü vesselam, وَاَفْطَلُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الْفَرِضَ صَلَاتُ اللَّيْلِ وَاَفْطَلُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الْفَرِضَ Farz namazlardan sonra en faziletli namazlardaki ise hangisidir? Salatul leyl. Gece namazı. Cennette yüksek makamları isteyen, yüksek makamları arzulayan insanların kollarını sıvaması gereken himmetlerini, güçlerini bu yöne doğru harcaması gereken bir ibadet. Gece namazı. Bu ayda bu ay dışında Kendimize böyle bir cephal çizerek, böyle bir tablo çizerek ne yapmalıyız? Bu ayı, bu ibadeti hakkıyla yerde getirmeliyiz. Yani gece namazından mahrum olmamalıyız. Kendimizi mahrum etmemeliyiz. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Yine İmam Bukhari'nin İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadiste. Diyor ki İbni Abbas radıyallahu anh Ma nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yeteharra yevmen يَتَحَرَّ صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ اِلَّا هَذَا الْيَوْمِ يَوْمُ عَاشُورَ وَهَذَا الشَّهَرْ Yani şehr-ı Ramadhan. Diyor ki İbn Abbas, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yeğeni, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Ramazan ayı dışında ve aşure gününün dışında faziletli olarak gördüğü günler arasında bu günler kadar orucu aradığı, orucu tutmaya çalıştığı günler görmedim. Yani Ramazan ayında nasıl insan hırslı olur? Aynı şekilde aşure orucu arkadaşlar o şekilde üzerinde hırslı olunması gereken bir ibadet. Hatta ilim ehlinden birçoğu diyor ki Ramazan orucu farz kılınmadan önce aşure orucu insanlara neydi? Farz idi. Hatta sahabeler çocuklarına dahi aşure günü oruç tutturuyorlardı. Yani aşure günü orucu Cahiliye dönemindeki Mekkeli müşriklerin dahi tut, oruç tuttuğu bir gün. İşte aşure günü de Muharrem'in içinde olan 10. günü. Yine İmam Müslim'in Ebu Katade'den rivayet etmiş olduğu bir hadiste aleyhissalatü diyor ki Sıyamu yevmi aşura ahtesibu alallahi en yükeffirassanetelleti kableh Aşure günü orucuyla Tuttuğum aşure günü orucuyla Allah'tan umarım ki benim geçmiş senedeki günahlarımı ne yapsın Allah-u Teala? Affetsin. Yani aşure günü orucu geçmiş senenin günahlarına ne oluyor? Keffarat oluyor. Tabii bu hangi günahlar? Bunu defaatle tekrarla söylemiştik. Hangi günahlar? Küçük günahlar. Çünkü büyük günahların affolunması için neye ihtiyaç var? Tövbe ihtiyaç var. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyor ki, Kale, emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi savmi aşura. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşura orucunu yaptı? Tutmasını emretti. Emir. Demek ki İslam'ın ilk emrinde oruç, Ramazan orucu farz kılınmadan önce aşura orucu farz idi. Bu hadisi de Tirmizi rivayet ediyor. Şeyh, Şeyh Albani bu hadisi sahih olduğunu söylüyor. Yine İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki radıyallahu anhuma Kadimen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el Medine Nebi aleyhissalatu vesselam Medine'ye gelmişti. Medine'ye geldiğinde Ferâ al Yahuda tesûmü yevme aşûra Yahudilerin Ashura gününü oruç tuttuğunu gördü. Yani Yahudiler Medine'ye Peygamberimizin geldiği dönemde ne yapıyorlardı? Ashura gününü Oruçlu geçiriyorlardı. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de aşura günü oruç tuttuğu var rivayetlerde. O zamandan biliyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu orucu. Medineye geliyor Yahudilerde de bu oruç var. Sonra Aleyhisselatü Vesselam soruyor, "Fakale, ma hada? Yani niye tutuyorsunuz bu orucu?" diyor ki, "Kalu hada yomun salih." diyor ki Yahudiler. Bu çok hayırlı bir gündür. Salih bir gündür. iyi bir gündür. Hâzâ yevmûn neccallâhu benî israîle min adûvihim. Bugün öyle bir gündür ki Allah-u Teala İsrailoğullarını düşmanlarında yani firavundan ve ordusundan ne yapmıştır? Kurtarmıştır. Hatta bir rivayette diyorlar ki bugün allah Teala firavunu ne yapmıştır? Denizde gark etmiştir. Denizde boğmuştur. Aleyhisselatü Vesselam ve devamlı Yahudiler diyor ki Fesamehu Musa. Ve bugün de Musa ne yapmıştır? Oruç tutmuştur. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fe bi Musa O halde ben Musa'ya sizden daha layıkım. Yani siz Musa'ya bağlı olduğunu söyleyen insanlarsanız ve bu orucu tutuyorsanız ben hayır hayırlı bir orucu neyim? Tutarım. Çünkü ben Musa'ya sizden daha bağlıyım talay kim. F samahu bi siyamihi. Vesallatu vesselam ne yapıyor? Medine'ye geldiğinde de bu orucu tutuyor ve ashabına da bu orucu tutmalarını emrediyor. O zaman İlimeh'nin de dediği üzere Aleyhissalatu vesselam'ın bu orucu tutma şekli şu dört şekilde olmuştur. Şu dört türde Aleyhissalatu vesselam bu orucu Eda etmiştir. İlki arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam bu orucu Mekke'de tutuyordu. Medine'ye daha henüz gelmeden. Ve insanlara bu orucu tutmasını emretmemişti yani. Emretmiyordu Medine'deki gibi. Kendisi tutuyordu. O zaman o toplumda İbrahim dininden kalan, Haniflik dininden kalan bir ibadetti bu. aşura günü orucu. Ve Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'de ne yapıyordu? Bu orucu tutuyordu ama insanlara henüz ne yapmamıştı? Emretmemişti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam <coughs> Medine'ye geldi. E Medine'de ne yaptı? Bu orucun tutulmasını sahabesine emretti. Hatta rivayetlerde geldiği gibi geldiği üzere sahabe çocuklarına dahi aşure günü oruc ne yaptırırdı? Tuttururdu. <coughs> üçüncü devir, yani üçüncü merhale aşure günü orucu ile alakalı. Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucu fark kılındıktan sonra Ramazan orucu farz kılındıktan sonra sahabesine aşure orucunu tutmalarını ne yapmadı? Emretmedi. Yani ilk etapta, ilk günde, ilk dönemde üzerinde durup vurguladığı şekilde ne yapmadı? Vurgulamadı. Dördüncü merhale ise, aleyhissalatü vesselam biraz sonra hadiste de gelecek, nakledeceğiz. Bu orucu Şayet yaşa yaşarsam diyerek, şayet yaşarsam diyerek, önümüzdeki sene yaşarsam diyerek bir gün öncesinden tutmaya niyet etti aleyhissalatü vesselam. Dokuz da onu tutmaya niyet etti. Ama bunu, bu kendisine nasip olmadı aleyhissalatü vesselama. Niyet etmiş olmasına rağmen, şayet gelecek sene yaşarsam, gelecek sene hayatta kalırsam, ne yapacağım dedi aleyhissalatü vesselam? Dokuzu da tutacağım dedi. Ama Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala hayatta kalmasını takdir etmedi. Hayatta gözlerini yumdu vefat etti. Ve onun sözüyle dokuzla onu tutmak, dokuzla onu beraber tutmak sünnet olarak bugüne kadar devam ede geldi. Yani görüyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam. Şayet yaşarsam diyor. Gelecekten bir haberi yok. Bilmiyor yani. Ölecek mi? Ölmeyecek mi? Hayatta kalacak mı? Kalmayacak mı? Ama umudu yaşayıp yaşarsa Allah'a kulluk etmek. ibadette bulunmak. Şimdiki birçok tarikat hocasının, sofilerin iddia ettiği gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman ne yapmamış? Gaybı iddia etmemiş. Gaybı bildiğini ileri sürmemiş. Ama şimdi adamlar diyor ki bizler öleceğimizi Bizim öleceğimizi şeyhimiz dahi ne yapar? Bilir, haber verir. Ani İbni Abbas radıyallahu anhüme kal, hine sâme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavma aşura ve emar bi yâmihi kalu ya Resulallah innehu yevmun tu'azimuhul yehud. Diyor ki İbni Abbas aleyhissalatü vesselam Ramazan orucunu e, aşure orucunu tutup ve tutulmasını emrettiğinde sahabeler ona dediler ki innehu yevmun tu'azimuhul yehud. Ey Allah'ın Resulü tamam sen bize bugün de oruç tutmamızı emrediyorsun ama Yahudilerin katında bugün çok değerli bir gün. Yahudiler de bugün oruç tutuyorlar. Hatta bazı rivayetlerde Yahudilerin bugünü bayram ilan ettikleri var. Sahabeler gelene sanki diyorlar biz onlara benziyoruz. Onlarla böyle aynı ortak bir şey yapmış gibi gözüküyoruz diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهُ عَلْمُقْبِلْ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلْ سُنْنَا Şayet diyor gelecek sene yaşarsak, gelecek Sene yetişirsek, inşallah gelecek sene ne yapacağız diyor, dokuzu da tutacağız diyor, Dokuzuncu, dokuzdan onu tutacağız diyor, Muharrem'in dokuzu ile onu da tutacağız inşallah diyor. Tabii, İbn Abbas diyor ki, "Falen yetil muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Ama diyor, gelecek sene, bir sene geçmemişti ki Nebi Aleyhisselatü vesselam ne yaptı? Vefat etti. Bu dünyadan ayrıldı. Bak sahabe vefat etti diyor. Bazıları hala hatta diyor ki peygamber ne yapmadı? Ölmedi. Yani binlerce delili var. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın vefat ettiğine dair, öldüğüne dair, o kabrinin altına girdiğine dair ama siz gelin ki tarikatçılara, tasavvufçulara bunu anlatın anlatabilin, inandırabilin. Aleyküm selamu veren ve berekatüm. Evet. Tabii aleyhissalatü vesselam niye dokuzuyla bu ayın dokuzuncu günüyle onuncu gününü uğraştırmayı istedi? Mehdi diyor ki Yahudilere ve Hristiyanlara ne yapmak için? İbadet. Muhalefet etmek için. Yani ibadette bile ne var bakın? Yahudi ve Hristiyanlara ...muhalefet var. Şimdi bakıyorsunuz ki, maalesef... ...insanlar... ...giyinişiyle... demek yiyişiyle, oturuşuyla, kalkışıyla, yatışıyla... ...her şeyle neye benzemeye başladılar? Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye başladılar. Aleyhisselatü vesselam, onlar o gün oruç tutuyor diye... ...ne yapıyor? O günden vazgeçmiyor ama... ...bir gün öncesinden tutuyor. Sırf onlara muhalefet etmek için. Ama şimdi bakıyorsun ki insanların evlerinde televizyon 24 saat evin içine Yahudi ve Hristiyan ahlakı pompalanıyor. 24 saat evin içinde Yahudi ve Hristiyan ahlakı onların oturup kalkmaları pompalanıyor, öğretiliyor. Müslümanlar da ağzını açıp bunları seyrediyorlar bunları öğreniyorlar. Sonra hayatlarına gelip, tatbik edip uyguluyorlar. Peki, bu ayda yani dedik ki, yani mutlak olarak insan bu ayda çokça oruç tutabilir. Çünkü hadiste, ilk hadiste geldiği üzere Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş oldu hadiste. Ramazan ayından sonra orucun en eftal olduğu, faziletli olduğu ay hangi aydır? Şehrullahil Muharram. Muharrem ayıdır dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple bu ayda ne yaparız? Mutlak olarak elimizden geldiği kadar oruç tutarız. Ancak 10. gün, aşure, aşure günü diye bilinen bizim de aşure dediğimiz 10. gün oruç tutmak nedir? Daha tekit te edilir. Yani daha güçlüdür. O günü ne yapmamamız lazım? Boş. Geçirmememiz lazım. Ama nasıl o, o günü oruç tutacağız? Eftal olan nasıl? Eftal olan en güzel olanı hangisi? 9 ile onu tutmak 9 ile onu tutmak yahut ondan sonra 9 ile onu tutamadıysak ne, yap ne yapmak 10 ile 11'i tutmak 10 ile 11'i tutmak ama isteyen üçünün de ne yapabilir 9 10 11 tutabilir ama eftal olan 9 ile onu tutmak ondan sonra 10 on ile 11'i tutmak Ancak 10. günü, aşure gününü tek olarak oruç tutmak nedir arkadaşlar? Yani iyi değil, nasıl bir ifade? <gülüyor> yani mekruh de, haram de, değil mi? <gülüyor> o zaman cevap vermeyeceksin. Mekruhtur arkadaşlar, raci olan görüşe göre. 10. günü tek başına oruç tutmak mekruhtur. İmam Ahmed'in ondan önce sahabeden İbn Abbas'ın görüşü, İmam Ahmed'in görüşü ve bazı Hanefi mezhebi alimlerin görüşü de budur. Modern alimlerden çağın alimlerinden Şeyh Baz'ın da fetvasını bu şekilde gördüm. Dök tek başına bugün oruç tutmak yani 10. günü, Aşure günü tek olarak tutmak mekruhtur. Niye mekruhtur? Yani, Niye yani, mekruhluk? Ya yani. o Hristiyanlara ne var çünkü? Bir benzeme var. Bir benzeme var. Yani düşünün bir ibadet yapıyorsunuz, Allah için aç kalıyorsunuz. Ve mekruh olmuş oluyor. Neden? Çünkü aynı günü ne yapmışlar? Yahudiler de tazim etmişler, rüceltmişler. Onlar katında bugün değerli bir gün. Yani Allah için aç kalıyorsun ama bir taraftan da yani yaptığın ibadet ne? Mekruh. Namazda da öyle değil mi? Bilmiyorsan namaz kılmayı öğrenmediysen aleyhissalatü vesselamın dediği gibi secdeye gidersin. Köpeğin oturduğu gibi oturuyorsundur. Peygamber diyor ki onlar diyor ne, ne, nedir? Köpeğin oturduğu gibi oturur secde. Dirseklerin yere edilerek, Öyle değil mi? Her şeyin ilmi var. Aleyhisselatü Vesselam her şeyi beyan etmiş, açıklamış. İlim ehli de bunları bize beyan etmiş, şerh etmiş, açıklamışlar. Bizler de onların yolundan gideceğiz. Temminden dediğimiz gibi yani 9 ile 10'u tutmak eftal olan. Neden iftar? 9 ile 10'u tutmak eftal? Yani Aleyhisselatü Vesselam ne dedi, ne buyurdu? Söyle, sene, Şayet sene, gelecek sene olursak ne yapacağız? 9'u da tutacağız diyor Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden 9 ile 10'u tutmak sünnet. 10 ile 11'i tutmak ne? 10 ile 11'i tutmak. Yine sünnet. Hangi bakımından sünnet? Yehudilere muhalefet yapıyorsunuz. Muhalefet babından. 9'u tutamadın. Unuttun. Bir baktın bugün aşurenin 10'u. Dediler ki sana yarın Ashure'nin Ashure günü, Muharrem'in onu. Ya dedim biz 9'u tutmadık. O zaman ne yapacaksın? 10 ile 11'i tutacaksın. Yahudilere muhalefet edeceksin. 9, 10, 11'i de tutabilirsin. Bir rivayet var İbn Abbas'tan. Diyor ki İbn Abbas'tan rivayet olunan şeyde hadiste "Suumu yevmen qablahu ve yevmen ba'dahu." Ashure'nin bir gün öncesinde ve bir gün sonrasında da oruç tutun deniyor rivayette. Ancak bu rivayet zayıf. Bu rivayet zayıf bir rivayet. Bu sebeple ama kimse şunu diyemez yani. Sen, sen üç gün tutamazsın diyemez. Çünkü bu ay Allah katında faziyetli olan bir ay, efdal olan bir ay, orucu Ramazandan sonraki orucun en hayırlı olduğu bir ay. Buna binaen ne yapabilirsin? Bu üç günü peş peşe tutabilirsin. Dördüncü hal ise mekruh olan suret. Dördüncü suret. O da hangisi? Onuncu. onuncu günü kişinin tek başına bu günü, onuncu günü tek başına tutması. Tek olarak tutması. Bu ise mekruh. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Hatta yarın perşembe e, yarından Muharrem'in orucunu e, tutmaya başlayın. Bunları duyduktan sonra. Tabii bu ayda yapılan bazı bidatler var. Bunlardan bir tanesi demek İşte Aşure pişiriyorlar. İlk on günde işte Şiilerin, Rafizilerin 10. günde yaptığı başka bidat var ne? Hüzün günü diyorlar. Onlara mukabil olarak bazıları da ne yapıyor işte? Ferah günü, mutluluk günü. Şeyhülislam Hulusi i̇bn dediği gibi. Yani insanlar Şiiler, Rafiziler, sahabelere söven, peygamberin hanımına söven insanlar. Biz ehli sünneti neyle itham ediyor biliyor musunuz? aşura günü bayram etmekle diyorlar bakın onlar ehli sünnet bugün de helvalar pişiriyorlar, tatlılar pişiriyorlar, birbirlerine dağıtıyorlar. Bugün onların bayramı diyorlar. Ama doğru olan orta yol. Hangisi arkadaşlar? Ne hüzün günü ne bayram günü. Oruç tutacağız, namaz kılacağız. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın öğrettiği şeyleri yapacağız. Hatta uydurma hadiseden bir tanesinde şöyle deniyor. Diyor, deniyor ki "Men vesa ala ayalihi ve ehlihi yevm Auzallahu aleyhi sair <gülüyor> senetih. Kim çoluğuna ve çocuğunu hanımına Aşura günü yedirir, bol bol içirir, yedirir, giydirirse Allah diyor onu o sene bir oyun Rızkını onun bol eder. Şimdi toplumda var insanlar Aşura günü ne yapıyorlar? Alışverişe çıkıyorlar değil mi? Biliyorsunuz bunu. Bu uydurma hadisden dolayı işte şiirlerin uydurduğu hadislerden bir tanesi diyor bazı ilim ehli bunu. Neden? Sünniler Bak Aşure günü ne yapıyorlar? Aynı Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, Ramazan'da olduğu gibi mutluluğun bir göstergesi olarak, mutluluğun bir alameti olarak sokaklara çıkıp alışverişler yapıyorlar. Çocuklarına hediyeler alıyorlar diye arkadan da gülüyorlar. Bütün bu bidatlerden uzak duracağız. Sünnette nasıl geldiyse bu mübarek ayı o şekilde ihya edeceğiz. Bugünle alakalı diyeceğimiz şeyler şimdilik bu kadar. Eğer bununla alakalı sorusu olan varsa alabiliriz. Hocam Yahudiler hala ne oluş tutacaklar mı Onu bilmiyorum. Yani Yahudilerin şu an için oluş tuttuğunu tutuyor. tutmadığını ben bilmiyorum. Tutuyor. Benim bir arkadaşı tutuyor. Evet. Arkadaşımız Süleyman Bey tuttuğunu söyledi. Tutabilirler. Yani bugün bırakmış da olabilirler. Bu önemli değil. Yok yani Heh. günümüzde. Heh. Yani bilmiyorum. Bir bilgim yok onun alakalı. Evet. Başka sorusu olan var mı bu alakalı? Ayın birinde derken ayın birinin ayet, ayın birine özel bir oruç yok. Yani bu da eğer bidattir. Yani bir insan derse ki, Muharrem ayının biri oruç tutacağım, tutmalıyım. Bugün de oruç tutmanın şöyle şöyle faziletleri var derse bu bidata girer. Yani biz Yılbaşı bu yani yıl başında mesela dediğin gibi bazıları Muharrem ayını ne yapıyorlar? Yılbaşı olarak <gülüyor> kutluyorlar. Bakın arkadaşlar, Yahudi ve Hristiyanlar özellikle Hristiyanların Miladi takvimi var. Ve her sene yeni yıl kutluyorlar öyle değil mi? Bizim Müslümanlar da ya <gülüyor> <gülüyor> onlara benzemeyelim diye ne yapmaya başlıyorlar? Hicri yılbaşı yapıyorlar. Mesaj geliyor He, mesajlar yani. geliyor önderliyor. Yani eksik mi kalalım onlardan öyle değil mi? Yeni yılın mübarek olsun diye mesaj geliyor. Her şey de böyle. Yani onlar peygamberleri olan İsa Aleyhisselam ki bizim de peygamberimiz, büyütmüşler, yüceltmişler, ilah makamına oturtmuşlar değil mi? Evet, İbadet ediyorlar. Bu ümmetten olan insanlar da bu ümmete mensup olan insanlar da geri kal bizim ne tarafımız geri diyerek onun hakkında öyle şiirler söylemişler ki mesela kaside burada var diyorlar ki yani Levhi mahfuzda yazılanlar senin ilminden bir parçadır diyor Peygamberimiz hakkında mesela. Sen diyor Levhi mahfuzda yazılanlar var ya Allah'ın kıyamete kadar olacak her şey yazdığı, her şeyin yazıldığı o Levhi mahfuzdaki ilim senin ilminin bir parçasıdır diyor ey Allah'ın Resulü diye sesleniyor Peygamber e bu seyri. Yani o Hıristiyanı, Yahudisi ne yaptıysa bu da yapıyor. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Bunu bizlere haber, haber vermiş. vermiş. Ne demiş? Le tettebi'unne senene men kablekum şibren bi şibir ve zira'an bi zira' Sizden öncekinlerin yollarına karış karış arşın arşın uyacaksınız. Onları takip edeceksiniz. Yani onlar ne yaparsa siz de yapacaksınız. Hatta لَوْ دَخَلُوا ف۪ي جُحْرِ Şayet onlar, o dap, çölde yaşayan o hayvanın, çöl hayvanının yuvasına, deliğine girseler, sizler de ne yapacaksınız? Öyle لَا دَخَلْتُ Sizler de gireceksiniz. Sahabeler diyorlar ki, bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı ey Allah'ın Resulü? Bizden öncekilerden kastın kim? Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, ve men. Kim olabilir başka? Evet onlar. Yani, dikkat edin, onlar ne yaparsa, her yönüyle dinleri adına, ahlakları adına bu toplumda ne yapacak onları taklit edecek. Ancak peygamberin sünnetine sarılmış olanlar müstesna. Bir hocamın sözü vardı o çok hoşuma giderdi. Yani diyor adam orada Avrupa'da köpek bakıyor. Ev, evde aynı evde köpekle yaşıyor. Gidiyorsun Mısır'ın Kahire sokaklarına, İstanbul'un bağcılarına ne etlerine, bağcılarına Orada da bakıyorsun ki adı Hasan olan, Mehmet olan tamam mı, bir Müslüman tutmuş köpeği, köpekle gezinmeye çalışıyor. Neden? Yahudi ve Hristiyanlara teşebbül, benzemek. Al işte, onların yılbaşı var, bizim de yılbaşımız olsun. Ya, ya bunu kim çıkardı? Bu nereden miras? Nereden aldınız bunu siz? Sizden önce kim yapmış bunu? Sahabe yapmış mı? Hicri yılbaşıyı ilk koyan kim? Hazreti Ömer. Ondan sonra Osman gelmiş, ondan sonra Ali gelmiş, ondan sonra Maviye gelmiş radiyallahu anhum. Ondan sonra bir sürü insanlar gelmiş. Tabiin gelmiş, ilim ehli gelmiş. Hangisi yılbaşını kutlamış? Ama ne zaman kafirlerle olan ilişkiler artmış, onlarla etkileşim başlamış. Ha, Muharrem'in biri madem onların öyle bir yılbaşı var, bizim de olsun. Onlar yani onlarda olan her şey bizde olacak diye bir şey yok. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Muhalefet olmasın zaten. Evet. Burada bir zatî var? Burada bir muvaffakat var. Onlar da her yılın başlangıcını kutluyorlar. Biz de her yılın başlangıcını ne yapalım? Kutlayalım. Yani bizler ona, onlara ne yapabiliriz? Bize dinin gösterdiği yerlerde ancak muhalefet eder, muvaffakat ederiz. Evet. Evet. Evet. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe أستغفرك وأتوب إليك